Bu ayki yayınımızda olmadı sevmedim baştan almalıyım evet bu ayki yayınımızda Üff, olmadı yine bu, bu sesler nedir ya ne oluyor kim orada carcan gözlerime inanamıyorum sen nereden çıktın böyle Hihihi <gülüyor> sürpriz ama yanında ne bas o çıkmadım İndi indim aksine tepeden çatıdan indim hihihi Hiç komik değil ne işim var burada ayrıca evimi nasıl buldun Güç sahisi demişti, hani maçı gibi bir güç var ya. <gülüyor> Tabi öyledir. Derhal çıkıp gider misin evimden? Böyle aniden davetsiz bir şekilde evime girmen çok rahatsız edici. <gülüyor> Yayını yetiştirmeye çalışıyorum ben burada. Hmm, öyle mi? Rahatsız demek? Epi doktora gider o zaman. Jar Jar Binks sinirlenmeye başlıyorum. Derhal defolup gider misin evimden? Hem yani sen neden geliyorsun ki? Partime gelse tamam da. Bir dakika. Dua telefon çaldı, yoksa şimdi elimde kalırdın sen. Selam gel çocuk, ben Loftweather. Carcar'ı ben yolladım. Padme çok sıkılmış doktorundan bu şartlavanın yüzünden. Bak Padme yengem de burada kulağımın dibinde. Alekin, al bu sersem yaratığı dış halka da, da görevi yolla. Olmadı Force Grip yap, ben bıktım bundan. Özgürlük alkışlarla öldü diye zaten moralim bozuk. Artık etrafımda istemiyorum bu şapşalı. Çok uzak bir galaksiye göndermiş halkaları dış halkaları birbirine katar bu. Pekin, sen beni dinlemiyor musun kiminle konuşuyorsun Rekin kalbini kırıyorsun Sayın Vedir, iyi hoş da Sen İyasi Hukara bana karşı mı gelmeyi düşünüyorsun yoksa ha, hayır ne demek İyi kaç gün sende kalacak bu yaratık Sana arkadaşlık eder ona iyi bak ona göre Ona bir zarar gelirse ne demek? Her zaman misafirim. O kadar mutlu oldum ki sevinçten yumruklarım sıklı. E, e, pardon, yani ben de çok sıkılmıştım. İyi oldu geldi. Fatme gelse bu kadar mutlu olamazdım. İyi, hoşca kal. çocuk çocuklar, gözen ona göre. Savaşları.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk ve tek Star Wars Podcast yayını Galaksinin Sesinin e, Şubat, Mart ve hatta belki de Nisan ayı yayınına yani 12. bölümüne hoş geldiniz. Yayın arkadaşlarım Ceyna, Rebel Soul ve deniz Darth Pyros. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerleyiz. Gerçekten de uzun bir ara oldu. Evet, sanki aradan aylar geçmiş gibi. Sayın Sith Lord'umuz havaların güzelleşmesiyle gevşeyince aradan aylar geçti tabi. Ya olur mu? Yoğunluktan dolayı... Öyle olsun siz. Bu arada bunun son bölüm olduğunu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Doğru ama bir süre için. Sadece kendimizi yenileyene, sesimiz tazeleninceye kadar geçici olarak. 12 bölüm. Bu demektir ki bir yılı aşkın süredir yayın yapmaktayız. Hani derler ya acı, tatlı, ne çok anımız oldu. <gülüyor> Kah güldük, kah ağladık, hem güldürdük hem düşündürdük. Böyle diyenlere sinir olurum. Bir yıl boyunca senin dırdırına katlandı bu insanlar. Hepsine ayrı ayrı madalya vermemiz lazım. Hatta o kadar çok konuşuyorsun ki haberler biriktikçe birikiyor. Özellikle bu ay. Senin yüzünden birikti haberler. E madem o kadar çok haber var o zaman son yayının hatırına bir değişiklik yapalım. Araya Rebel Soul'u da alalım. Böylece her ne kadar dırdır yapmaya alışkın olsa da çeneniz fazla yorulmamış olur Lady Simnes ondan sonra bahsedeceğiz Pekala o halde şimdi son 2-3 aya ilişkin en önemli Star Wars haberlerine doğru ışık hızında bir geçiş yapıyoruz Galaksinin sesindesiniz Bu ayın en önemli gelişmeleri çoğunlukla yeni Clone Wars serisiyle ilgili Ama diziden bahsetmeden önce çok daha ciddi bir haberi paylaşalım Bu animasyon dizi olarak televizyonlara gelmeden önce uzun metrajlı olarak sinemalarda gösterilecek Uzun bir aradan sonra Star Wars'u tekrar sinemalarda göreceğiz yani Bu iyi olacak 15 Ağustos 2008'de gösterime girecek olan filmin ülkemizde hangi tarihte gösterileceği henüz belli değil. Ama bununla ve filmle ilgili diğer tüm gelişmeleri sitemizden ve forumlarımızdan takip edebilirsiniz. Yeri gelmişken belirtelim. Film ülkemizde gösterime girdiğinde yıldızsavaşları.com olarak mutlaka ama mutlaka bir toplu izleme aktivitesi gerçekleştiriyor oluruz. Şayet o gün bize katılırsanız unutulmaz bir gün geçirmiş olursunuz. Bunu da aklınızın bir köşesinde tutmanızda fayda var. Bununla ilgili haberleri de mutlaka sizinle zaman içinde paylaşacağız. Clone Wars animasyon dizisindeki yeni bir karakter de görücüye çıktı. Ahsoka adındaki bu karakter bir Jedi padawanı ve Tokruta ırkından geliyor. Yani Shakti'nin ırkı. Evet ayrıca kılıç kullanma ve pilotluk konusunda da oldukça yetenekli olduğu söyleniyor. Anakinin padawanı olduğunu söylemeyi unuttun. Bu yüzden yetenekli olabilir mi? Ahsoka hakkında çok şey derdim de neyse. Forumda yazdım zaten görüşlerimi. Renkli, rüküş... Lame demişim, iyi demişim. Gerçi Anakin'in nasıl bir eğitmen olduğunu görmek açısından ilginç olabilir bu yeni karakter. Yeni hikayelerde yeni karakterler olmazsa olmaz. Asoka için bir yorumda bulunmak için bence çok erken. Bunun dışında Kumandan Rex adında bir klon komutanı da yeni karakterler arasında. Bunu da ekleyelim. Sıradaki haberimiz yurtdışından. Star Wars filmlerinde kullanılan kostüm, model, araç gibi parçaların sergilendiği Star Wars Exhibition adındaki müze Şubat ayında Londra'dan Belçika'ya taşındı. Belçika'lı kardeş sitemiz TK421 konuyla ilgili yaptığı habere göre etkinlik oldukça renkli geçmiş ve katılım yüksekmiş. Gidip görmek lazım tabi. Yanlış hatırlamıyorsam bu yılın ortasından sonra da İsveç'e geçecek. Yurttaşı demişken Svora ile ilgili haberden bahsetmenin tam zamanı bence. Ama Svora dersen konudan bir haber olan kişiler bir şey anlamazlar. Daha açıklayıcı olması için şu şekilde hatırlatalım. Türkiye ve Polonyalı Hayranlar tarafından kurulan Uluslararası Fan Birliği, Belçika, Portekiz ve Yeni Zelanda fan sitelerinde katılımıyla genişledi ve Ocak ayının ortasında yapılan toplantı ile resmi adına ve logosuna kavuştu. Birliğin adını sen söyle. Star Wars Outer Rim Alliance Yani Türkçesiyle Star Wars Dış Halka Birliği. Birliğin adı Uluslararası Sohbet Toplantısında ortaya atıldı ve sohbete katılanlar tarafından hemen benimsendi. Yine aynı toplantıda resmi elçimiz ilan edilen aktör Gerald Tom da bu ismi bizzat onayladı. Dış Halka Birliği adı gerçekten yaratıcı olmuş. Amerika haricindeki tüm diğer ülkeleri barındıracak gibi gözüküyor. Umarız dış halka giderek genişlemeye devam eder. Aslına bakarsan bu birlik o kadar çok ilgi görüyor ki Amerika'dan bile övgü mesajları geliyor ve zannediyorum orada da temsil edilecek. Virginia'da geleneksel olarak düzenlenen hayran toplantısında Swora ile ilgili bir sunum yapılması söz konusu. Peki son zamanlarda Swora ile ilgili neler yapılıyor? Şu sıralar en güncel şey Swora'nın tüzüğünün belirlenmesi. Birkaç haftaya kadar da resmi Swora sitesi ve forumları açılmış olacak ve tüm bunlardan sizleri haberdar edeceğiz. Bu arada Swaro Özel İngilizce Podcast yayınımızı da forumumuzda bulabilirsiniz. Yurtdışı haberlerle devam edelim. Lucasfilm bizleri birkaç aydır şaşırtmaya devam ediyor ve bu şaşırtıcı haberlerin en yenisi ise yeni bir Celebration toplantısı. Temmuz 2008'de Celebration Japan adı altında yapılacak olan Star Wars kutlamalarının şu ana kadar yapılan 30. yıl kutlamalarının en büyük olacağı söyleniyor. İyi de 30. yıl dönümü geçen sene değil miydi? Star Wars Japonya'da 1978'de gösterime girdiği için bir yıllık bir gecikme var. Hımm o halde anlaşıldı. Bu arada Lucas filmin açıklamasına göre Japonya'da Star Wars'ın inanılmaz bir popülerliği varmış. Eh George Lucas'ın Star Wars'u yaratmasındaki esin kaynaklarının birçoğunun kökeninin Japon kültüründen geldiği düşünülürse bu gayet mantıklı. Hımm öyle miymiş? Hımla mı öyle bir örnek ver bakalım. Godzilla. <gülüyor> Godzilla seni yesin. Ya sırf espri yapıp da prim kazanmak için böyle yapıyorsun değil mi 12 bölümdür? 12 değil 11. İlk yayında yalnızdın. Unuttun mu? Ah mutlu günlerim. Neyse geçen ay Star Wars hayranlarını sevindiren bir başka haberle devam edelim. Hayranların yıllardır keşke deyip durduğu bir olay gerçek oldu. Star Wars çizgi romanları Türkçe olarak piyasaya sürünmeye başlandı. Marsık yayıncılık tarafından yayınlanan çizgi romanlar, forumlarımızı ve genişletilmiş evreni takip edenlerin aşina olduğu 5 sayıdık Obsession serisinden. Ayda bir yayınlanacak olan çizgi romanın bir, sayı, bir sayısının fiyatı 4.25 TL. Çizgi romanlarla ilgili olarak benim bahsetmek istediğim gelişme ise çizgi roman serilerini bir süredir takibi edenlerin merakla beklediği Victor serisinin başlamış olması. Knights of the Old Republic, Rebellion, Dark Times ve Legacy serilerinde aynı anda başlayan bu hikaye dört çizgi romanın geçtiği zaman dilimlerini bir şekilde birleştirmeyi hedefliyor. Özellikle Kotor serisinde ortaya çıkan Mortalisman adlı obje oldukça kafa karıştırıcı. Neymiş ki o? Anlatılanlara göre bu objenin yaşam yaratmakla bir ilgisi var fakat etrafında halen bir gizem perdesi bulunuyor, tam olarak ne işe yaradığını zamanla anlayacağız. Basılı Star Wars eserleriyle ilgili olarak bu ay vereceğimiz son haber Darth Vader üçlemesinin tek cilt haline getirilecek olması. Labyrinth of Evil, Revenge of the Sith ve Dark Lord kitapları birleştirilip tek cilt halinde piyasaya sürülecek. Fakat bunun yırtışında olacağını söylememeye bilmem gerek var mı? Umudunuzu yitirmeyin Lady Simnes. Ya spoiler vermesene. Peki o zaman oyun dünyasından haberlere geçelim. İsmi Duke Forever ile birlikte anılmaya başlayan Knights of the Force genişleme paketi hakkında atıp tutanları utandırıcısına internete düştü. 1.25 GB boyutunda olan genişleme paketinin içeriğini önceki yayınlarda defalarca belirtmiştik. O yüzden tek söyleyeceğimiz şey bunu bir an önce indirip oynamanız. Diğer bir haber ise çıkıp çıkmayınca hayranlar tarafından merak konusu olan popüler roleplay oyunu Knights of the Old Republic serisinin üçüncüsüyle ile ilgili. Hakkında halen resmi bir bilgi olmasa da önceki oyunların konsept çalışmalarını hazırlayan James Zeng'in web sitesinde keşfedilen bazı gizli konseptlerin Kotor 3'e ait olduğu söyleniyor. Konuyla ilgili olarak ne Arts'ın ne de James Zeng bir yorumunda bulunmadı. Son derece kafa karıştırıcı yine. Ürünlerle ilgili gelişmelere hızlıca bir geçiş yapalım. Zira yeni çıkan ürünlerin listesi epeyce kabarık. Haspro Interto ile bağışlayıp güzel haberleri verelim. Intertoy 2008 yılı içinde piyasaya süreceği Star Wars ürünlerini duyurdu. Bunlar arasında 30. Yıl dönümü figür serisinden yeni figürler, yeni figür setleri, yeni anlayış betaltek setleri, Evolution setleri, comic book setleri, titanyum araçlar ve Force anlayış dışın kılıcı bulunuyor. 30. Yıl dönümü figürleri ve Force anlayış dışın kılıcı şu an piyasada bulunabiliyor. Ayrıca Darth Revan sevenler için iyi bir haberimiz var. O da yeni gelen figürler arasında. Geçen ay düzenlenen Toy Fair 2008'de Hasbro yeni çıkaracağı Clone Wars 3D ürünlerini katılımcıların beğenisine sundu. Bunlar arasında Clone Wars animasyonuna ilişkin figürlerin yanı sıra Legacy, Shadows of the Empire, heir to the Empire gibi çizgi roman serilerindeki karakterlerin yer aldığı figür setleri ve büyük boy ATTE aracı bulunuyor. Sideshow'dan ise yine pek çok yeni ürün göreceye çıktı. Öncelikle 12 inç olanlara değinelim. Bunlardan en göze çarpanı Clone Trooper kostümlü Obi-Wan. Kaçakçı Han Solo ve bölüm 4 Luke Skywalker'da çıkacak diğer figürler arasında. 12 inç olarak Medicom firması da limitli olarak bir Shock Trooper üretmiş. Ona da değinmiş olalım. Bir başka ürün ise Duel of the Fates diorama'sı. Qui-Gon, Obi-Wan ve Darth Maul'un yer aldığı bu diorama, bölüm 1'deki unutulmaz dövüşü yeniden canlandırıyor. Sideshow'dan sözünü edeceğimiz son ürün birebir boyutta bir İmparator Palpatine büstü. O kadar gerçekçi ve korkunç ki emin olun anneniz bunu aldığınız için sizi kendi şimşekleriyle kızartabilir. Gentle Giant firması da tabii ki oyuncak fuarında boş durmadı. Bu sene içinde Animated serisi, Heykelcik serisine Darth Maul ve Ben Kenobi'yi de dahil edecek olan firma ek olarak yeni bir Anakin minibüstü de piyasaya sürecek. Ve koleksiyon dünyasından vereceğimiz son haber Kotobukiya'dan. Aylarda yeni ürün haberlerini alamadığımız bu firma Ödül Avcısı serisine devam edecek gibi gözüküyor. Zira yeni çıkacak ürünleri arasında Zukus var ve tabi bir de TIE Fighter pilotu. Ay ne çok konuştunuz kafam şişti. <gülüyor> Şikayet etme çünkü asıl bombardıman şimdi başlıyor. Yaşasın hikaye. Önce fan hikayesini etsek? Olmaz, sırayı bozmak yok. Şimdi hikaye ve fan art yorumlarını almak üzere mikrofon rebusa Biraz dinlenseydim önce ya. Alışık değilim ben. Neyse, evet yine klasik bir şekilde olduğu gibi öncelikle bu ayın fan artına göz atalım. Bu ay Lucian Drain çalışmalarının içerisinde iki tanesini gerçekten iyi buldum. Bunları seçtim ve şimdi de sizlere yorumlayacağım. Mandalorian Trooper'ların olduğu bu iki çalışmanın ilkinden önce bahsetmek isterim. Bir elinde blaster ve bir diğer elinde de bir tür bıçak olan bu trooper'ın belini kırmış duruşu sanki bulaşık ve ev işleri yapmaktan yorulmuş da tatile çıkmak isteyen bunalmış bir ev hanımı görüntüsü çizmekte. Bu komik bulduğum ayrıntıyı sizlerle paylaştıktan sonra Çizimin kendisine gelirsek, bundan her zaman bahsettim ve söz konusu resim olduğunda da her dikkat çeken başarılı çalışma olduğunda bahsedeceğim gibi temel husus gölgelendirme olacak ve bu çalışma için de öyle. Tüm zırh gerçekten başarılı bir şekilde gölgelendirilmiş fakat kaskın görüş kısmındaki içi boş gibi duran vaziyet orada herhangi bir ama olmaması ve mat beyaz olması bu gölge kompozisyonunu çok kötü bir şekilde bozmuş. Genel olarak iyi, diğer ikinci çalışmada ise droidlerle trooperlar arasındaki çatışmanın kısa kesitler halinde kağıda çizim olarak döküldüğünü görüyoruz. Burada dikkat çekmek istediğim ve en beğendiğim kısım birlik halinde yürüyen trooperların ve bunların hemen yanında parçalanmış şekilde yatan federasyon droidinin olduğu kesit. Anlatmak istediği şey açısından çok büyük bir önem arz ediyor. ve Droid'in yerde mağlup olmuş hali ve hemen yanında da sapasağlam yürüyen droid birlikleri gücü ve mücadeleyi temsil ederken, buradan çıkan kompozisyon sonucunda savaşın mücadelesi ve asaleti, mağlubiyetin ise bunlar karşısındaki yetik ve bitik duruşu, hasarların etkisiyle etraftaki parçalanmış araçlara ait şeyler ve buğulu yağışlı olduğu anlaşan havanın da droide eşlik etmesiyle oluşan bütünlük gerçekten etkileyici. Fan artı yorumundan sonra yine her zamanki gibi sırada bir fan hikayesi var. Bu haneyi yorumlayacağım hikayenin adı Sır. Hikaye zaten diğerlerinden çok daha uzun uğraşlar sonucu uzun ve ayrıntılı yazıldığından ve de iyi, sıradışı bir konu işlemesinden ötürü sitedeki fanlarca çok beğenildi. Benim de dikkatimi çekti tabii ki. Bu uzun eserin yazarı, hikayenin adı gibi Sır içerisinde gizli bir yazar tarafından yaratıldı. Yayın arkadaşım olan ve sitenin bir diğer Voice of the Galaxy Jaina adına yazılan bu hikaye zaten herkes tarafından çok beğenildiğinden az çok hepinizin konusu ve içeriği hakkında bilgiye sahip olduğunu biliyorum ama kısaca özetlemek gerekirse Simnis adında bir prensesin hologram yoluyla zaman zaman büyük uzay içerisinde pilotlara görünmesini anlatan hologram üzerinde göründüğü rivayet edilen ve hayalet olarak tanımlanan psikolojik çalkantılar içerisindeki genç ve gizemli bir prensesin duygusal aksiyon ve dramatik öyküsünü anlatmakta. Önce hikayenin ilk bölümünü ele alalım. Kesinlikle başlığı bize hatırlatırcasına gerçekten merak uyandırıcı ve sırlarla dolu bir giriş paragrafıyla karşılaşıyoruz ilk olarak. İlk bölümde Simniss'in trajik bir şekilde gezegeni Rascore 3'de büyük bir gaz felaketi sonucu ailesinden kopmak ve yalnız kalmasıyla nasıl bir yaşam içerisinde olduğunu görüyoruz. İlk bölümün sonlarına doğru bir pilotun imparatorluktan kaçarken Simniss'in çağrısına kulak verip içinde merakla ona ulaşmaya çalışmasıyla hızlı bir aksiyon tadığı zihinlerimizde sıra dışı bir damak zevki bırakıyor. Esrarengiz ve trajik bir girişin hemen ardında. İkinci bölüme geçmemizle birlikte genel olarak çok fazla mekan tasvirine gidilmemiş olduğunu, hikaye boyunca genel olarak kişiler ve olaylar üzerinde durulduğunu ve dolayısıyla hareket tasviri ve kişilerin ruh hallerinin cümlelere döküldüğünü anlıyoruz. Uzun bir süre boyunca okundukça, Simlis ile ilgili herhangi bir repliğe ve söze rastlanmamış olması bu karakter üzerindeki merakı daha da arttırıyor. İşte bu sırada prensesin yardım çağrısı içerisindeyken, diyaloglarını görüyoruz. İkinci bölümde biraz daha ilerledikten sonra bu kısa diyaloglar içerisinde Prenses Simlis'in asaleti ve gizemi yanında belli başlık karakteristik prensipleri ve kurallarını da okuduğumuz zaman replikler içerisinde hemen fark edebiliyoruz. Üçüncü bölüme geçtiğimizde ise aslında bu kadar asaleti ve esrarın gizliliği barındıran ve acımasızca. Olaylara neden olan şeytani bir insanın iç dünyasında ne kadar yalnız, temiz ve melankolik bir hal içerisinde olduğunu da fark ediyoruz. Yine de askerlerine emir vererek bu durumu kapatmaya ve sert ve emirler yağdıran bir prenses görüntüsü vermekten de geri kalmıyor. Hikayenin sonuna doğru Simnes'in gerçeklerle yüzleşmesi ve içindeki bu yalnızlık ve acıların su yüzüne çıkmasıyla aslında içindeki iyi insanın da uyanışını görebiliyoruz trajik bir şekilde. Nasıl bir halde olduğunu fark etmesi ve aslında yaşanmış bu kötü geçmiş nedeniyle bu kadar acımasız bir hal almış olmanın anlaşılırlığı da gözler önüne seriliyor ve hikaye bize baş karakter olan Prenses Simnes'in herkesin çıkarlarıyla uğraştığı, imparatorluğun planlarıyla, pilotun içindeki merağı tatmin etme derdiyle ve tüm bu savaş, ölüm, yıkım ve Keşmekeş içerisinde aslında bir insanın geçmişini arayışı sırasında tüm bu olaylar içerisinde en saf ve zararsız kişi olduğunu da yansınamaz bir şekilde ana karakter okuyucuya bir şekilde göz kırpıyor eser içerisinde. Çalışmaya biçimsel olarak bakarsak birkaç cümle içerisindeki yanlış fiil kullanımı hataları dışında ve birkaç fazla uzun kopukluk içerisinde olan cümle dışında yazım düzeni olarak olumsuz çok kötü bir yanı yok. Konunun muhteşemliğine zaten bir şey demiyorum, gerçekten çok başarılı. Konunun işlenişine gelirsek zaman zaman yersiz aksiyonla asıl anlatılmak istenen konunun yaratmış olduğu kasvet duygusal etki bozulmalara uğrasa da çok sırıtmıyor, iyi sayılır. Eser gerçekten şimdiye kadar yorumlamış olduğum en üst düzey derinliğe sahip. Bu yüzden yazarı bu yaratıcı çalışmasından dolayı tebrik ediyorum ve şimdi söz tekrar sizde. Hala belli olmadı mı bu hikayenin yazarı? Yazar tüm ısrarlarıma rağmen kim olduğunun bilinmesini istemiyor. Ama dinleyicilere yazarın ben olmadığımı buradan tekrar söylemek istiyorum. Vallahi bana da oku dedin ama üşendim çok uzun. Şöyle bir göz attım fena değil. Senin okumana gerek yok zaten. Değil mi canım? Zaten böyle kendini gizlediğine göre kesin delinin tekidir. Hem sen de illa hava atacaksın herkese gizli hayranım var diye değil mi? Var tabi dolu. Neyse bu ayki yorumları için Rebosu'ya çok teşekkürler. Bir sürprizim var. Acaba nedir? Nedir? Dinleyicilerimizden biri bu ayki yayınımıza konuk olacak. Aa, benden habersiz hem de. Evet, ne olmuş? Peki, peki tamam. Kimmiş konuğumuz? Forum üyelerimizden Jason Sola galaksinin sesinde. Seni dinliyoruz Jason. Merhaba nısavast.com. Ben Jason Sola. Öncelikle yöneticilerimize biz Türk Yıldız Savaşları hayranlarına bir araya gelme, eğlenme ve sık arkadaşlıklar edilme gibi fırsatları tanıdığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Sitede yemeğe geçen arkadaşlarıma ve tüm yıldızsavaşları.com'daşlarıma sevgilerle. Yayına konu kalmayalı uzun zaman olmuştu. Bu iyi oldu. Teşekkürler Jason. Ben de olmasam yani. He. Sen de olmasan bu podcast olmazdı be. Fazla ölmüş olmuyor musun? pohlamazsan sapıtıyor bunalıma giriyor çaktırma. Üstün sezgilerim sanki yayının sonuna geldiğimizi söylüyor. Hmm, örümcek hisleri Jaina'yı uyarıyor. <gülüyor> Kapanış yapacağız, ciddiyet lütfen. Konuşma lan. Peki Recep abi. Neyse, kapanışa dönelim. Ah, bu son yayın ya. Birden duygulandım. Ağlama, <gülüyor> beni de ağlatacaksın. Aman aman, vazgeçtim. Sen ağlayınca günlerce susmak bilmiyorsun. Zırıl zırıl, sular seller. Konuşma. <gülüyor> bak bak, bak. Ya öf, saptırıyorsun ya? Her neyse, yayının başında da belirttiğimiz gibi 12 ay, 12 bölüm, tam 12 podcast yayını boyunca en güncel Star Wars haberlerini sizlere ulaştırmaya çalıştık. Ve bunu da mümkün olduğunca esprili ve eğlenceli bir şekilde sizlere ulaştırmaya gayret ettik. Biz hazırlarken çok eğlendik. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu bir veda değil, sadece bir ara. Ve çok kısa bir süre sonra galaksinin sesi tüm ihtişamıyla yeniden burada. İşte o gün gelinceye dek, ben Jaina, ben Rebel Soul Valiant ve ben Dart Pyros, Hiç güç sizinle, sizinle olsun. olsun. Sevgili Rebel Soul, sevgili Jaina, bu yayının perde arkasında olan bitenleri sadece sizler biliyorsunuz. 12 aydır acı tatlı yaşadığımız her şeye rağmen bu yayına dört elle sarıldınız. Kimi zaman benim canım hiçbir şey yapmak istemediğinde bile bazı şeyleri benden daha çok önemsediniz. Size çok teşekkür ediyorum ve sizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum.